Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama بعد. Bugün 3 Mayıs 2009 Pazar. El-Kavaidül Musla. Fî sifâtillâhi ve esmâ ehl Yani el kavâid ül derslerimizin Üçüncü dersi inşallah Evet geçen hafta ne işlemiştik? Geçen hafta Geçen hafta ile alakalı ders hafta... Toparla biraz ne yazıları. Ne anlatmıştık? Geçen hafta İkinci kaydemiz neydi? Şey, birinci, birinci kaydemiz birinci neydi? Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri en güzeldir güzeldir evet ondan sonra bir kayda geçmişti arada kadrunmuşlarak'ı kadrunmuşlarak'ı işlemiştik değil mi? kadrunmuşlarak neydi? zihinlerde oluşan ortak değer zihinde olan ortak değer zihinde olan ortak değer zihinde olan ortak değer yani sen herhangi bir lafı kullanıyorsun herhangi bir lafı kullanıyorsun Mesela 7 örnek vermiştik el gibi Sen onu kullandığın An zihninde bir Manat tasavvur eder Bu kaçınılmaz yani Zihninde bir manat tasavvur eder O tasavvur ettiğin mana Zihinde hapsolduğu an Ki o zihinde hap, hapistir Kadrin muştarak dememiz için ona Ne zaman ki sen onu zihinden çıkardın Dedik ki o kadrin muştarak olmaktan çıkar bir yerlere ne yapar? Taksis olur. taksis olur, tayin olur. Bir yerlere isabet eder. Ve ne isabet ediyorsa ona değer göre değer kazanır. Allah'ın eli dediğin zaman burada tayin ettiğimiz Allah olduğu için Allah azze ve Celle'nin sıfatı, ayrı sıfatı neyse o odur. Ve biz onun keyfiyeti bize bildirilmediği için Doğal olarak ne olacak? Bilemeyeceğiz onun mahiyetini. Şimdi biz bir şey bilmek için üç şey lazım demiştik. Neydi o hatırlıyor musun? Üç yol vardı. Bir şeyi bilmek için üç yol vardı ya. Ondan sana haber gelecek. Haber gelecek demiştik. Ya onu göreceğiz. Ya onu göreceğiz ya da onun, onun benzeri bir şeyi. Öksünü göreceğiz ki benzerini göreceğiz ki ee, anlayabilelim. Bu üç yolda Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında bizim için kapalı olduğu için ne demiştik? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının keyfiyetini bilemeyiz demiştik. Değil mi? Keyfiyeti vardır. Keyfiyeti vardır. Keyfiyeti ama bizim için ne demiştik. Genel olarak bunları anlattık. Bugünkü dersimiz inşallah ikinci kaydı olarak Allah'ın sıfatlarıyla dua edilmez. Allah onu herkesi... ilk derste anlatmıştık değil mi? Onu ilk derste anlatmıştık. Hı. Her he, geçen hafta Allah'ın her ismi bir sıfattır. Aslında bu e, şimdi ona ona girmeyelim çünkü onu biz ilk kaydenin içinde zikrettik. Hı. Bu ikinci kaydı aslında o. Hı. Bu ikinci kaydı Ona özel yani. Tamam? O zaman diyoruz ki el kaidetü saniye ikinci kaydı. İbnü Seyyid rahimallah diyor ki el kaidetü saniye ikinci kaydı. Allah Azze ve Celle'nin isimleri a'lamdır ve efsaftır. Yani özel isimdir ve vasıftır, sıfattır. Yani Allah Azze ve Celle'nin ne demek bu? Allah Azze ve Celle'nin ismi, herhangi bir ismi mesela bir tanesini ele alalım, Rahman ve Rahim ele alalım, Rahim. Bu hem Allah için bir özel isimdir, hem de Allah Azze ve Celle'nin Sıfatını içermektedir bu isim. Tamam mı? O zaman isim Allah Azze ve Celle'nin ismi iki şey ifade eder. Bir özel isim olması Allah hakkında. Özel isim olması. Nasıl, nasıl sana diyorum ki Kadir senin özel ismin değil mi? Yılmaz özel isim. Ahmet özel isim. Muhammed özel isim. Fatma özel isim. Bu şekilde tamam mı? Özel isim. Ama Allah Azze ve Celle'nin isimleri özel isim olması yanında bir de nedir? Sıfattır. Yani ne? Sıfat içermekte. Mesela Rahim, Allah Azze ve Celle'nin Rahim olarak bir özel ismidir. Bir de sıfat içerir ne? Rahmet sıfatı. Kadir, Allah için bir özel isimdir. Bir de ne içerir? Kudret sıfatı. O zaman kaidedir. Allah Azze ve Celle'nin her isminin altında bir sıfat olmak zorunda. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri nedir? Muştaktır. Muştaktır. Yani camit bir isim değildir. Muştak yani... Iç, içer, içeriğinde bir e, sıfat manası vardır mutlaka. Mesela örnek verelim şimdi. E, diyoruz ki e, Kadir değil mi? Kadir hangi sıfattan muştaktır? Kudret. Kudret imiş yani. Evet. E, aziz, İzzet Değil mi? Metin, Metanet Hı. Alim, ilim. gibi ama camit ne? Camit tabiri caizse dondurulmuş. Yani içinde herhangi bir, yani türetilmemiş. Mesela diyorsun ki duvar. Neyden türetilmiş? Hangi sıfatlar? Neyden? Değil mi? Ha, e, mesela işte yastık. Değil mi? Mesela. Yok. Mesela tü... E, yani mesela kalem. Anladın? Bunlar hepsi nedir? Dondurulmuş isim. Yani bir tane madde var o maddeye bir isim verilmiş tamam mı? Herhangi bir sıfattan, herhangi bir şeyden türetilmemiş. Direkt böyle bir isim verilmiş, dondurulmuş bir isim. Hani kalem, kalem şu, e, mesela elimde gördüğün şu telefon tamam mı? Şu telefon. Bu tele, Buna biz ne diyoruz? Telefon. Bu elimdeki cihaza telefon diyoruz. Telefon sadece bu cihazın, bu cihaza delalet eder. Bu cihazın ismidir o kadar. Tamam mı? Ama Allah Azze ve Celle öyle değildir. Yani mesela Rahim Allah Azze ve Celle'nin zatına delalet etti bitti. Yok böyle bir şey. Tamam mı? Öyle dondurulmuş değil. Rahim Allah Azze ve Celle'nin zatına delalet eden bir isimdir ve altında bir ne var? Sıfat var. Ha, o ismin bir sıfatı var. Tamam mı? O yüzden bu kaideyi bildiğimiz zaman bazı işgaller çözülür. Ki birazdan gelecek nedir o işgaller? Tamam mı? Bunu böyle anladıktan sonra şimdi anlatıyoruz ki. El-Kaide-i Saniye. ikinci kaide. Allah Teala alamun ve evsafun. Allah azze ve Celle'nin isimleri âlemdir, özel isim. Ve evsafun ve evsaftır, vasıftır. Tamam mı? Şimdi bu başlığı İbnü'l-Seyyib'in zikrettiği bu başlığı şöyle açıklayalım. Vel isim yani e, isim zata delalet eder. İsim neye delalet eder? Zata. Mesela ben sana Kadir dediğimde kime delalet ediyor? Senin zatına delalet ediyor. Yani ben Kadir'i çağırdığım zaman, mesela Kadir baksana dediğim zaman, kime baksana diyorum aslında? Senin zatına. Değil mi? İsmini zikrediyorum ama o, o isim kime delalet ediyor? Sana. Yani senin kendine, senin zatına delalet ediyor. O zaman diyoruz ki isim neye delalet eder? Zata delalet eder. Bunları unutma. İsim zatı delalet eder. Ve zata delalet eden, şey e, ve zatla kaim olan sıfata delalet eder. Yani zat ile kaim olan sıfata delalet eder. O zaman tekrarlıyorum. İsim zata delalet eder ve zat ile kaim olan yani zatta bulunan sıfata delalet eder. Bak bunlar ilmi cümleler. Bunların şeylerini bil. E, yapılarını böyle fıkhetmeye çalış. İsim zata delalet eder. Tamam mı? Şimdi o başlığı açıklıyoruz biz, tamam mı? Allah'ın isimleri sıfatlardır ve vasıflardır. Şey e, özel isimlerdir ve vasıflardır diye. Diyoruz ki isim zatı delalet eder. Ve zatta kaim olan yani zatta bulunan sıfatlara delalet eder. Tamam mı? O zaman Allah Azze ve Celle'nin isimleri Allah Azze ve Celle'nin isimleri Allah'a delalet etme noktasında Allah'ın kendisine delalet etme noktasında özel isimlerdir. Yani sen Rahim bana yardım ettiğinde Allah'ın bizzat kimi kimi zatın, zatını zatına yöneliyorsun. Tamam mı? O zaman diyor ki isimler Allah'a delalet etme noktasında nedir? Özel isimdir. Allah'a delalet yani özel isimdir. Allah'ın kendi ismidir. O yüzden kim Allah azze ve Celle'nin herhangi isimlerin isminden bir tanesini çağırsa kimi çağırır? Allah'a Allah çağırır. Çünkü neden? Ne dedik en başta isim? Zata delalet eder. Tamam. Zat için konulmuş özel isimdir. Tabi bu konulmuş derken Allah Azze ve Celle'nin isimleri kadimdir. Yani bir başlangıcı yok. Hani sonradan Allah kendini onunla isimlendirmemiş tamam mı? Çünkü Allah'ın kendisi alim. Yani biz doğduktan sonra şey isim verilmiş. Fark bu yani tamam mı? Allah Azze ve Celle'nin isimleri kadimdir. O ayrı bir mevzu. O zaman kim Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden herhangi bir tanesiyle Allah'a yönelirse tek bir ilaha yönelmiş olur. O da kim? Allah'ın kendisi. Hmm. Tamam mı? Allah'ın kendisi. Bunları söylüyorum. Bunlar önemli. Neden? Allah Kur'an'da ne diyor? قُلُدُعُ اللّٰهِ اَوْدُعُ الرَّحْمَنِ اَيَّمَّا تَدْعُونَ فَلَهُ الْاَسْمَعُ الْحُسْنَى اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَعُ الْحُسْنَى İster Allah'a, ister Rahman'a dua edin. Hangisini dua ederseniz edin. En güzel isimler kimindir? Ondur. Tamam, Bak ne yaptı? İster Allah'a, ister Rahman'a. Hangisini ederseniz edin. Sonuçta kime dönüyor? Allah'ın kendisine. Ayet tamam mı? Bu açık. Hı. Bundan dolayı şöyle denilemez. Bunları söylüyoruz. Neden? Çünkü muhalefet eden fırkalar var. Bu, bundan dolayı şöyle denilemez. Kim Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden alırlar? E, Çeşitli çeşitli isimlerle Allah'a dua ederse Allah'tan gayrısına dua etmiş. <gülüyor> bu zaten nedir? Evet. Bu batıl. Bu, bunun batılığı çok açık. Ama maalesef bunu söyleyenler çıkmış tarihte. Allah evet bunu söyleyenler çıkmış tarihte. Tamam Gelecek inşallah. O yüzden mesela birisi dese ki Ya Rahman bana merhamet et. Ee, i̇şte Ya Kadir e, bana yardım et. Tamam mı? Böyle dediği zaman tek bir ilaha dua eder. Yani adam Allah'a Allah yönelirken iki ismini zikrettiği için iki tane Rabb'e, iki tane Allah'a dua etmiş olmaz. Kadir de zaten Allah'ın ismi. Tabii Kadir de zaten Allah'ın ismidir. Mas, tamam mı? Partla, partla bu. Evet. Burayı anladık değil mi? Hı. Şimdi İbn-i devam ediyor. Diyor ki A'lamun bi'etibari delaletihâ alâzâd. İsimler zata delalet etme noktasında A'lamun bi'etibari delaletihâ alâzâd. A'lamun özel isimlendir. Isimler, i̇simlerdir. Bi-i'tibari delaletihâ alâzâd. Zata delalet etme itibarıyla, yani zata delalet etme noktasında, zatına delalet etme itibar alırsa, özel isimlerdir. Tamam. Ve-eusâfun, <gülüyor> vasıflardır. Bir itibari mâ dellet aleyhi minel me'âni. bi şunu şunun itibarıyla, mâ dellet delalet eder aleyhi minel maâni Manaların, delalet, yani isimlerin delalet ettiği mana noktasında nedir? Ha? Sıfattır. Sıfattır Çünkü neden isimler bir manaya delalet eder Mesela rahimin rahmet etmek değil mi Çünkü rahmet eden diyorsun zaten Türkçeye çevirir kendi ortada İşte bu noktada baktığın zaman nedir Sıfatlara Delalet eder tamam mı Vasıftır Zatı delalet alırsan özel isimdir Değil mi Zata delalet etmesini e, itibar alırsan özel isimdir hmm. Manaya delalet etmesini itibar alırsan Sıfattır. Değil mi bu, bu noktada nedir? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıdır. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne dedik biz? Zatı delalet etmesinin noktasında nedir? Özel isim. Evet. E, i̇çerdiği manalar itibariyle sıfat. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları vardır. Tamam mı? Onda. Şimdi neden bunu söylüyoruz? Diyoruz ki bu meselede, yani insanlar bu meselede konuşmuşlar. Yani kıbre ehli. Kıbre ehli, şimdi şu, lafısı, şu lafız önemli. Kıble ehli dediğimizde bütün fırkalar bunun içinde. Hepsi Kıbleye yöneliyorlar. Tamam ama farklı farklı görüşleri var Müslümanların kendi aralarında. Tamam Şimdi kıbre ehli bu konuda ihtilaf ediyor. Tamam mı? ehli bu konuda konuşuyorlar, ihtilaf ediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin isimleri müteradif midir yoksa mütevayin midir? Yani ne manada? Müteradif yani eş anlamlı. Yani Kadir Alim demek, Alim Rab demek, Rab Allah demek. Mana olarak. Zata delalet etme noktasında hepsi bir. Allah'a delalet ediyor. ayrı. İçerdiği mana olarak müteradif midir? Eş anlamlı mıdır? Yoksa ayrı ayrı manaları mı vardır? Tamam Şimdi Allah Azze ve... Şöyle toparlıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin isimleri müteradif midir? Aynı mıdır yani? Aynı mıdır? Yoksa ayrı mıdır? Allah Azze ve Celle'nin isimleri aynı mıdır? Eş anlamlı mıdır diyelim veya yoksa ayrı mıdır? Tamam mı? İnsanlar bunda konuşuyor. Şimdi kelam ehli diyor ki, kelam ehli. Allah Azze ve Celle'nin isimleri ayrı ayrıdır. Mütebayindir. Ayrı ayrı. Tamam. Muhtezile de diyor ki, hayır bunların hepsi müteradiftir. Yani eş anlamlıdır. Şimdi mutezile neden bunu söylüyor? Bak burası çok önemli. Yerlere bu He, mu mutezile bunu söylemek zorunda. Neden? Çünkü mutezile ne iman ediyor? Kelamcılar mı mutezile? Mutezile, mutezile. Ha. O kelamcılardan kadın, bazı kelamcılar tamam mı? Bazı kelamcılar diyorlar ki mütebayindir, ayrı ayrıdır. Ha. Mutezile de ne diyor? Diyorlar ki müteradiftir. Eş anlamlıdır. Çünkü mutezileler Allah Azze ve Celle'nin mücerred olarak ismini kabul ederler ve bu isimlerin sıfatlara delalet ettiğini kabul etmezler, inkar ederler. Burası çok önemli. Mutezile, Allah Azze ve Celle'nin isimlerini kabul ederler ama bu isimlerin bir sıfata delalet etmesini inkar ederler. Sade bir isimden ibaret olduğunu söylerler. Hmm. Tamam mı? Sade bir isim. Bundan dolayı zaten eşanlamlı demek zorunda. Eğer dese ki Rahim'in bir manası vardır kendisine has. E, alim'in de kendisine bir has manası vardır. Bizim dediğimiz gibi deseler kendileriyle çelişecekler. Çünkü bir manası var diyor adam has. Nedir diyeceksin manası. Tamam mı? O zaman ne yapmak zorundalar bunlar? İsimleri eş anlamlı söylemek zorundalar ki altında bir sıfat olmasın. Şimdi biz isimler eşanlamlı mı diyoruz? Ebeden. Tavsile gideceğiz. Birazdan gelecek. Tamam mı? Heh. Şimdi o, o zaman diyoruz ki onlar Allah Azze ve Celle'nin isimlerini kabul ederler ve derler ki mutezile bu isimler müteradiftir. Yani eş anlamlıdır. Yani alimle Rahman'ın manası birdir. Hiç, aynı. aynı. Alim Rahman'dır. Rahman Alim'dir. Mana olarak. Hmm. E, Kadir, e, semi Basir hepsinin hepsi eşit manada. Hmm. E, yani sade bir isimden oluşmuş. Altında bir sıfat yok. Bunu dedikten sonra otomatikman zaten isimleri eş görmek zorundalar. Yoksa kendileriyle çelişirler. Tamam Ha. O zaman ee, O zaman diyoruz ki kelam ehli mütebahin dedi. Mutezile ne dedi? Eee Mutezile eee dedi, eş anlamlı dedi. Tamam? Eş anlamlı dedi. Ancak ehli sünnet ne yaptı? Bu kelam ehliyle bu Mutezile'nin söylediği söyledikleri arasında ortaya yolu tuttu. Ortaya yolu tuttu ve tavsile gitti. Dedi ki burada tavsil vardır. Burada tavsil vardır. Dediler ki Allah Azze ve Celle'nin bu isimler Allah Azze ve Celle'nin zatına delalet etme noktasında müteradiftir. Yani sen bu isimler Allah'ın zatına delalet etme noktasında müteradiftir. Yani ne? Rahman da Allah'ın Allah bizzat zatına delalet eder. Allah da Allah'ın bizzat Zatına delalet eder. Kadir de Allah'a Hepsi tek. Hepsi birdir yani. Hepsi aynıdır. Zata delalet etme noktasında hepsi nedir? Aynıdır. Müteradiftir. Ha, müteradiftir aynıdır. Zata delal. Çünkü neden? Sen Allah Azze ve Celle'nin 99 ismini saydığında 99 tane Rab mı sayıyorsun? Ayrı. Yoksa bir tane mi Rab'a yöneliyorsun? Bir tane. İşte bu noktada Zata delalet etme noktasında nedir? Müteradiftir. Birdir. Müteradiftir. He. Sıfatlara delalet etme noktasında nedir? Mütebain'dir. Yani ayrı ayrıdır. Tamam Bak ayrı ayrıdır. Yani Rahim Kadir değildir. Mana noktasında. Tamam Kadir metin değildir mana noktasında. Aziz Şedid değildir mana noktasında. Hepsinin kendine göre ayrı Manaları var. A ayrı ayrı sıfatlar içermekte. Ama bütün bu manalar, sıfatlar bir zata delalet ediyor. O da kim? Allah, Allah Azze ve Celle. Şimdi soruyorum. Sor soruyorum. Allah Azze ve Celle'nin isimleri müteradif midir, mütebain midir? Tafsil lazım. Tafsillendir. Yani Tafsillendir. Zata, zata delalet etme noktasında, delalet etme noktasında müteradiftir. müteradiftir. Yani, yani aynıdır. aynıdır. Yani hepsi bir zata delalet eder. Sıfata delalet etme noktasında mütebayindir ayrı ayrıdır yani hepsinin ayrı ayrı manalar içermekte Hı. tamam mı şimdi bak demin okuduğumuz ayete dikkat et dikkat et kul ud'ullah evud'urrahman demin okuduğumuz ayet Allah, ud'ullah evud'urrahman ister Allah'a ister Rahman'a dua edin hangisine dua edersiniz felahu kime gidiyor Allah. Allah. Allah Falehul esma tek bir zat. Falehul esma husna. Bütün isimler kimindir? Allah'ındır. In Allah Bak gördün mü? Allah ne dedi? İster Allah'a, ister Rahman'a, ister Allah'a dua edin. Hangisini edersen edin. Güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Onun doğur. Allah Bak tek bir zatı delalet eder. E o zaman zatı delalet etme noktasında isimler nedir? Tekrarlıyoruz. Zatı olsun. bir. Müteradiftir, bir. birdir, aynıdır. Yani hepsi tek bir zata döner. Evet. Düşün ki mesela e, Ailen sana 2-3 tane isim koymuş Yani bir arkadaşların sana mahallede bir isim koymuş İş yerindeki arkadaşların bir isim veriyor Ailen de ayrı bir isim veriyor Ailen sana Kadir diyor Arkadaşların Ahmet diyor iş yerindekiler Mehmet diyor Kadir, Ahmet, Mehmet Hepsi ayrı ayrı isimler mi? İsimler evet. Ama kime delalet ediyor? San, seni, bizzat sana Ama Kadir'in manası ile Ahmet'in manası bir mi? Yok Ahmet Övmeh var Ahmet övme manası içerir. Hmm. Kadir kudret manası içerir. Hmm. Tamam mı? Ali işte yüce olmak, üstün olmak manaları içerir. Tamam mı? Bunun gibi. Ama hepsi sana delalet ediyor. Tamam mı? O yüzden ne diyoruz? Bu muhtezilinin bu söyledikleri nedir? Batıl. Şöyle de bir... Ee... Kitaptan ayrı şöyle de bir e, mustakil önemli bir şey söyleyelim. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin arasında fazilet farkı da vardır. Hı. Ama her ne kadar fazilet farkı olsa bütün bu faziletler kime dönüyor? Allah'a Allah dönüyor. Tamam mı? Mesela o yüzden mesela alimler hep tartışmışlar. Değil mi Ehl-i Sünnet alimleri? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden en azam olan hangisidir? En azim olan hangisidir diye zaten tartışmışlar. Bazıları demiştir Allah, bazıları demiştir El hayyul qayyum. tam Vesaire. Tamam mı? Şimdi. Diyoruz ya Allah Azze ve Celle'nin isimleri, arası, e, isimleri arasında fazilet farkı var. Yani bir e, faziletlidir birbirinden. Diyoruz ya bunu. Buradan otomatikmen ne doğuyor ortaya? O zaman sıfatları da arasında ne var? Fazilet farkı var. Çünkü neden? Her isim madem ki sıfata delalet ediyor. O zaman isimler arasında e, fazilet varsa... O zaman bu isimlerin delalet ettiği sıfatta da ne olacak otomatikman? Farkı. Fazilet farkı olacak. Tamam Çünkü her isimin altında Çünkü neden? Zaten e, e, ne diyor Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam? Allah Azze ve Celle'den ve rahmeti تَغْلِبُ غَضَبِ Rahmetim gazabıma galip geldi. Gazabıma galip gelir. Yani Allah'ın rahmeti neymiş? Gazabına galip. Bak üstün. Tamam o yüzden zaten bir rapta bu beklenir. Tamam. Rahmetinin gazabından daha üstün olması. Tamam. O zaman diyoruz ki rahmet sıfatı Allah'ın gazar sıfatından nedir? Daha e, fazilet vardır. Daha üstündür. Tamam. Ama hepsi kime delalet ediyor? Allah Azze ve Celle'nin zaten zatına delalet ediyor. Evet. E, devam edelim Şeyh Hüseyin'in kaldığı yerden, Kaldığımız yerde. Diyor ki vahiyye yani o isimler bil-ihtibaril-evvel yani ilkini itibar alırsak yani zatı bak demin söylediğimiz şeyleri söylüyor muteradife eş anlamlıdır. Hmm. Neden? لِدَلَالَتِهَا ala مُسَمَّنْ vahidin Bir müsemma'ya delalet etmiştir. Hmm. Müsemma yani isimlendirilen. Şimdi kadir ne? İsim. İsim. Sen ne oluyorsun? İsimlendirilen. Yani bu kadirle isimlendirilen. Tamam mı? Hmm. O yüzden e, bu isimler müteradiftir lidelaletaha ala musamman wahidin tek bir isimlendirilene delalet ettiği için kim o isimlendirilen Allah, Allah. ve Allahu azze ve celle diyor zaten o da Allah azze ve celledir ve bil itibarin sani yani sıfatları delalet alacak e, itibar alacaksak nedir mutebayine mutebayindir bu isimler tamam demin söylediğim şey neden lidelalati kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas çünkü her biri e, içerisinde özel bir mana taşıdığı için. <gülüyor> tamam mı? Özel bir mana. Her biri kendi içinde özel bir mana taşıdığı için. Mesela Felhayu, hay, el alim, alim el kadir, kadir, es semi semi, el basir basir, el rahman rahman, el rahim, rahim el aziz, aziz el hakim, hakim. Kulluha esma'un. Hepsi esmadır. İsim, isimdir. Hepsi nedir? İsimdir. <gülüyor> Limusemmen vahidin. Tek bir müsemma için. Konu, tek bir müsemma için yani tek bir isimlendirilen için nedir? İsimdir. Ve huvallahu subhanahu ve taala. O da Allah subhanahu ve teala. Yani bu e, alim, kadir, semih, basir, rahman, rahim, aziz, hakim bunların hepsi tek bir müsemmaya delalet eder. O da Allah azze ve celle'dir. Tamam. Hı -hı. Lakin ancak manal hay, hay'in manası tamam. Lakin manal hay gayru ma'nel ma alim. Alim manasından farklıdır. Alim manasında değildir. Mana olarak. Tamam. Ve ma'nel alim. Alimin manası ise gayru al kadir. Kadir'in manası değildir. Kadir kadirle aynı manada değildir. Ve hakeza. Ve böylece devam eder bunlar. Tamam mı? Ve innema kulna. Biz niçin dedik? Allah Azze ve Celle'nin isimleri özel isimdir ve sıfattır. Neden? Kur'an'ın buna delalet ettiği için. Kur'an buna delalet eder. Yani Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Buna kim delalet eder? Kur'an. Kur Bak şimdi. İki tane ayet veriyor Şeyh Hüseyin'in. Burası çok önemli. Şimdi bu iki ayeti zikretmeden önce biz kendimiz başka bir yönde istidale bakalım. Sonra bu ayete döneceğiz. Bak şimdi. Kadir. Allah Azze ve Celle'nin isimleri neye delalet eder dedik sıfata? Delil ney? Şimdi şöyle bir Rab düşünebilir mi? Kendisine diyecek ki rahim ama rahmet etmiyor. Hmm. He? Gafur ama bağışlamıyor. Kadir ama kudret sahibidir. he Rab ama Rab değil. Allah ama İlah değil. Meuluh değil yani. Böyle bir Rab düşünebilir mi? Yani Allah avesle istigal eder maşa. Yani sen diyeceksin ki ben rahimim. Yani rahmet edenim ama rahmet sıfatım yok. Ben azizim ama izzet sıfatım yok. Kendime kendime diyeceğim ki ben eee alimin bilenim ama bilmez sıfatım yok. Ben baserim, görenim ama görmez sıfatım yok. Yani şoförüm, şoförüm. Ben şöferim, şoförlüğüm. Ben duyanım ama duyma sıfatım yok. Böyle bir abi olabilir mi? Olamaz. Otomatikmen zaten buradan ortaya çıkıyor ki. Ha? E, tabii. O doğal otomatikmen zaten buradan anlaşılıyor. Allah'ın her isminin altında bir sıfat var. Allah kendisine rahim, ben rahimim diyorsa merhamet edelim diyorsa onda merhamet sıfatı vardır. Ben gafurum diyorsa onda bağışlama sıfatı vardır. Ben metinim diyorsa onda metanet sıfatı vardır ve böylece devam eder. Tamam mı? Şimdi böyle bir delillendiriyoruz ki. Allah Azze ve Celle'nin kelamı en yüce kelamdır. İçin, içi bir boşluk değildir yani. Haşa Allah'a biz bundan ne yaparız? Tenzih ederiz. Şimdi, şimdi dönelim İbni Hüseyin'in zikrettiği ayete. İbni Hüseyin ne dedi? Diyor ki biz Allah Azze ve Celle'nin isimlerini özel isim ve sıfat olduğunu söyledik. Çünkü Kur'an buna delalet ediyor. Bak şimdi Ahkaf suresinin 8. ayetinde Allah ne buyuruyor? Diyor ki وَهُوَ الْغَفُورُ Rahim. Ne diyor? O gafurdur rahimdir. Bak iki tane isim söyledi. Gafur ve rahim. Değil mi? Gafur, rahim. Şimdi gafur ne? Bağışlayan. Rahim ne? Bu iki e, ismi aklında tut. E, meseleyi fıkh etmen için. Kaçırma sakın. Gafur ne? Allah Azze ve Celle'nin ismi. Rahim ismi. Gafur ne demek? Bağışlayan. Rahim merhamet eden. Gafurun altında hangi sıfat var? Mağfiret. Rahimin rahmet. Bak o zaman iki isim yazıyoruz. İki isim. Gafur, şimdi hemen geçip tahtaya yazmam lazım. Tamam Bak şimdi, çok önemli bu. Şimdi, gafur, ayette ne dedi? Ayette ne dedi Ahkaf sure 8? Ve huve'l gafurur rahim. Tamam, o gafurdur, rahimdir. Bir de rahim. Bak, buraya yazdım ikisini. Türkçelerini yazalım üstüne, gafur bağışlayan. Rahim, rahmet eden. Tamam mı? Hı hı. Hı. Şimdi bu gafur, gafur bağışlayan, rahim, rahmet eden. Bunlar iki tane isim. Tamam mı? Mesela ben Yılmaz, Yılmayan. Tamam mı manasında? Muhammed Övülen. Onun gibi isim. Tamam mı? Peki bu gafurun altında hangi sıfat var? Ha işte, Her isim sıfatı deral eder dedik ki Mağfiret sıfatı. Mağfiret. Arapçasını. Mağfiret mag sıfatı değil mi bağışlamak mağfiret bağışlan bağışlama mağfiret etme tamam gafurun altında çizgi çizdik gafurun altına mağfiret yazdık parantez içinde rahimin de altına bir çizgi çekiyoruz şöyle ok he ondan rahmet sıfatı he rahmet. rahmet rahmet rahmet rahmet rahmet biz Türkçe bunu rahmet tamam evet. rahmet sıfatı onu da yazdık o zaman şuraya gafur yazdık Gafurun yanına Rahim yazdık. Gafurun altında bir çizgi çizdik. Mağfiret sıfatı var. Rahimin altında bir çizgi çizdik. Parantez içinde Rahmet yazdık. Rahmet sıfatı var. Tamam. Anladık mı burayı? Şimdi bu tabloyu da göz önünde bulundurarak devam ediyoruz. <gülüyor> tamam. Şimdi. Şimdi dönelim tekrar ayetlere. Allah ne dedi? Ve huvel gafurur rahim. O gafurdur rahimdir. Şimdi Kur'an'ın başka bir ayetinde Kehf Suresi'nin 58. ayeti. Kehf Suresi'nin 58. <gülüyor> ayeti. Bak Allah ne buyuruyor? "Ve rabbukel gafur." Senin Rabbin nedir? Gafurdur. Sonra "zur rahmeti." Rahmet sahibidir. Rahmet sahibidir. Hmm. Görüyor musun? Nasıl Allah azze ve celle bak Gafur'u da zikretti ayette. Şimdi ilk ayetlerde zikretti Gafur dedi, Rahim dedi. Sadece isimleri zikretti. Tamam Ve bu isimler neye delalet eder dedik? Sıfatlara delalet eder. Başka ayette dedi ki Rabbükel gafur. Bak yine isim zikretti. Ama rahmeti sıfat olarak zikretti bu sefer bak. Zul rahme. Rahmet sahibi. Gördün mü? Rahimin mukabilinde al onu bak. Bak şöyle bir tablo çizmiş gibisin. Bak. Şuraya bak. Bak. Zul gafurur rahim. Bak gafur buraya. Rahim. Rahmeti. Görüyor musun? Nasıl yani Allah Azze ve Celle net bir şekilde beyan ediyor. tam isimlerini sıfatlara delalet ettiğini. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbn-i diyor ki fe innel ayet saniye ikinci ayet yani senin Rabbin gafurdur ve rahmet sahibidir. Bu ikinci ayet dellet şuna delalet eder ala ennel rahime rahim huvel muttasifu bir rahme Rahim ne demek? Rahmetle, muttasif falan demek. Yani kendisinde rahmet sıfatı bulunan demek. Rahim kendisinde rahmet sıfatı bulunan demek. Sonra i̇bnül Hüseyin devam ediyor. Ve icma'i ehlil luga, ve'l-urf. Lügat ve örf ehlinin icmasına göre. Ennehu la yuqal, şu denmez. Aslı konuşuyoruz, tamam mı? Şu denmez la yuqal. Alimun limen lahu ilm. Ee, e, yani, Aliyün illerliğine lehu A, Yani örf ve lugat ehlin'e göre ancak kendisinde ancak ne Kendisinde ilim olanı alim denir. Yani sen alim diyorsan Allah'a onda ilim var ki. Yani Allah kendisini alim diyorsa ben bilenim diyorsa onda bu ilim var ki. Onu diyor. Tamam. Bu lugat e, lugatta da bu icma edilmiş. Yani Allah bize Kur'an'ı nasıl indirmiş? Arapça. E bu Kur'an'ın lafızları ne? Arapça değil mi? Yani, hmm. Bu lafızların delalet ettiği mana var. İşte bu lafızlar icmaya göre, lugatahilin icmasına göre şuna delalet eder. Yani ancak kendisinde ilim bulunana biz alim diyebiliriz. Hmm. Tamam mı? Ve la ve semi' illa limen Ancak kendisinde duyma bulunana, semi' bulunana, duyma bulunana duyan diyebiliriz. Semi'e diyebiliriz, duyan diyebiliriz. Ve la basir illa lîmen basar Ancak kendisinde görme bulunana gören diyebiliriz. Hmm. Tamam? Anca kendisinde görme bulunana gören diyebiliriz. Yani basir diyebiliriz. Ve hâzâ emrun ebyen min en ihtiyâce ilâ Ve bu mevzu kendisine delil ihtiyaç duyulmasından çok çok uzaktır. Tamam, hiçbir ihtiyaç yani e, tabiri caizse işte delile ihtiyaç yoktur bu noktada. Tamam Allah yani alimim diyorsa başka bir de, de, delile ihtiyaç yok. Tamam hmm. Alimim diyorsa onun altında sıfat olduğunu biz otomatikman anlıyoruz. Yani Allah ben alimim diyor, bilenim diyor hmm. ama bilme sıfatı yok. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. O zaman Allah ben bilenim diyorsa, alimim diyorsa onun altında ilim sıfatı olduğu otomatikman ke kendisi ortadadır. Başka hiçbir deliline ihtiyaç yok. Tamam ancak dediğimiz gibi bu mutezilenin nedir? Hılafınadır. Tamam Mutezile bu konuda muhalefet etmiştir Ehl-i Sünnet'e. Ne demişlerdir? Demişler ki Ennehu semion bilaseme Allah için bak güldürücü. Allah duyandır Duymaz. Allah. Şöyle diyelim e, duyma olmadan duyandır. Yani duyma sıfatı olmadan duyandır. Yani Allah duyandır ama Duyma sıfatı olmadan Duyandır Basirun bilâ basar Görme olmadan görendir Görme sıfatı olmadan görendir Yani görendirden maksat ne? İsim olarak gören ismi Basir Yani diyorlar ki Allah semi Semiyetir ama duymadan Basirun basirdir ama Görmeden Görme sıfatı olmadan görendir Duyma sıfatı olmadan Duyandır e peki Allah Azzele şimdi insanın kafasına şöyle bir şey gelir ya iyi de mutezile şuna mı inanıyor ya Allah hiçbir şey görmüyor mu Allah hiçbir şey bilmiyor mu? Değil. Sahi, Allah bir şeyleri görüyor ve Allah biliyor ama sıfatla değil. Sıfatla değil zatıyla. Sıfatla. Diyorlar ki Allah semi'un bizatihi basirun bizatihi. Allah gö zatıyla görendir. Hı. Tamam mı? Allah zatıyla görendir, zatıyla duyandır. Yani duyma sıfatıyla duyandır değil. Hı. Görme sıfatıyla görendiridir. Görendir. Biz diyoruz ki zaten sıfat zatta olan bir şey. Tabii ki bu Allah'ın zatıdır. Ama sıfatıyla hmm. tamam mı? O sıfatla duyandır Allah. Yani Allah Azze ve <gülüyor> Celle'nin duyma sıfatı var duyuyor. Hmm. Görme sıfatı var görüyor. Zaten bu Allah Azze ve <gülüyor> Celle'nin zatıdır. Tamam mı? Ama bu zatla kaim olan sıfatlar vardır. Hmm. Tamam mı? Bu zatla kaim olan sıfatlar vardır. aynı yere. Döndük aynı yere. Döndük Döndük aynı aynı yere. yere. Tamam. Heh. O yüzden mutezile diyor ki Allah görendir görmez sıfatı olmadan. Hmm. Duyandır, duyma sıfatı olmadan. Yani zatıyla duyandır. Zatıyla bilendir. Biz de diyoruz ki hayır. Sem'i ile duyandır. Basarı ile görendir. Hmm. Tamam? Bu şekilde. İlmi ile bilendir. Onlar diyor ki hayır, zatıyla bilendir. İlmi sıfatı olmadan. Hmm. Tamam? Bunların zatını O zaman Mutezile ne? İsimleri ispat ediyorlar ve sıfat e, şey isimleri ispat ediyorlar ve sıfatları ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Yani sanki onlar şunu demiş oluyor. Mesela Rahim ismi var ya. Ra, Ha, Mim harfleri bir araya gelmiş. Tam bir kelime oluşturmuş. Bu kelime hiçbir şey delalet etmiyor. Hani sanki sen sözlükten böyle kura çekmişsin. Eline atmışsın işte Arapçadaki harflerden birine denk gelmiş, onu yazmışsın. Bir de elini atmışsın, onu yazmışsın. Bir elini dağıtmışsın, 3 tane harf yan yana gelmiş, birleştirmişsin bir kelime ifade etmiş. Başka hiçbir şeyi delalet. Ona benzer yani. Çünkü içi boş olduktan sonra değil mi? Ha öksürdün, ha rahim dedin. Değil mi? Öksürmek de bir ses, rahim de bir ses. Başka hiçbir manaya. İkisinin bir manası yok. Değil mi? Öksürmenin bir, lafız olarak bir şey de, bir manası var <gülüyor> demenin. Lafız olarak bir manası var mı? Yok. Her rahim de aynıdır. O manada. Tamam Yani sen buna çıkıyor onların söyledikleri. Tamam Şimdi o zaman diyoruz ki mutezile ne yapıyorlar? Sıfatları inkardır. Ancak şunu da unutmayalım. Onların iki mesleği var. iki yolu var. Mutesile iki yol izliyorlar. İki meslek. Yani meslek dediğimiz iki yollu var Mutesile'nin bu konuda. Tamam mı? İki, i̇ki, iki yolu var. iki mesleği var diyelim. Şimdi bazıları diyorlar ki o alimdir ilim olmadan. Tamam mı? Semiyetur duyma olmadan. Yani bu sıfatlar olmadan. Ve diyorlar ki bunlar İsimlerden hali olan, şey, sıfatlardan hali olan mücervet isimlerden ibarettir. Tamam, mı? sıfat yok, Sıfattan boşalmış tabiri caizse. Mücerret isimlerden ibarettir. Ancak bazıları da diyorlar ki Allah alimdir ilmiyle. Bak, Allah ilmiyle alimdir diyorlar. Tamam mı? Duymasıyla semiyetir diyorlar. Yani Allah ilmiyle bilendir, duymasıyla bilendir, görmesiyle görendir. Yani basarıyla basittir Ancak bu esm ee, ancak bu isimlerin hepsi nedir? Müteradiftir. Yani duymayla görme aynı şeydir. Ee, de, görmeyle kudret sahibi olma aynı şeydir. Yani semi ile basir aynı manada Müter, müt, e, müteradiftir. Otomatikmen ne yaptılar bunlar? Yine sıfatları iptal ettiler. Sadece söylemde. Meselenin aslında indiğinde neyde fark var sadece? Lafızlarda söylemde fark var. Halbuki iki mesleği de nedir bunların? Sıfatları inkar etmiştir. O yüzden ikinci de yani ikinci yolları da izledikleri yolda birinci yollar zaten aynıdır, tamam? Yollar ki duymayla duyan, duyandır ama hepsinin bir manası vardır. O da müteradiftir, eşanlamdır. Hiçbir şeyi kalmadı, tamam? O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Evet. İbnül Hussein devam ediyor, rahimullah. Şimdi diyor ki, wa bihaze ulime. Bu, bütün bu söylediklerimizde şu bilinmiştir. ضَلَالُ مَنْ سَلَبُوا اَسْمَاءَ اللّٰهِ تَعَالَ min مِنْ اَهْلِ Allah Azze ve Celle'nin, tatil ehlinden, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin altındaki manaları, nef nefyedenlerin dalaleti ortaya çıkmış olur, bilinmiş olur. اُلِمَ دَلَالُ مَنْ سَلَبُوا اَسْمَاءَ اللّٰهِ تَعَالَ Allah Azze ve Celle'nin isimlerindeki manaları, nef yedenlerin dalaleti ne olmuş? Tahtil eh Tatil ehlinden olanların dalaleti ne olmuş olur? Ortaya çıkmış oluyor bununla, bilinmiş oluyor. Ve hmm. kalu diyorlar ki bunlar İnnallâhe Teâlâ Allah Azze ve Celle Allahu Teala Teâlâ Semî'un Duyandır bilâ Semin Duyma sıfatı olmadan, tamam mı? Basîrun basirdir, Yani görendir, bilâ basar Görme olmadan, görme sıfatı olmadan Ve azîzun azizdir Bila izze, izzet sıfatı ne Olmadan ve herkese. Ve böylece devam ediyorlar bunlar, tamam mı? ancak ve alaluzalike şunu sebep gösteriyorlar. Şunu illet getiriyorlar bu söylediklerini. Tamam Bir en en sebutu's sifat. Burası çok önemli. Allah azze, neden bunu söylüyorlar? Yani bu Mutezileler neden diyorlar ki Allah azze ve celle'nin sıfatları şey isimleri sıfata delalet etmez. Diyorlar ki sebepleri şu. Alaluzalike şunu sebep getiriyorlar. Bi en bir en sebutu's sifat. Sıfat sıfatların sabit olması yani Allah'ta var olması, sabit olması yestelzi mutaaddidul kudeme. Çok kadimlerin o, olmasını gerektirir. Şimdi kadim ney? Mutezile ne? Mutezile Allah'ın ismini veriyordu. Allah'a ne diyorlardı? Kadim diyorlardı. Kadim. Yani kadimden kastları Allah. Tamam buradan onu anlayalım. Diyorlar ki çok sıfat yani sıfatların çok olması kadimlerin çok olmasını gösterir. Yani birçok ilah ortaya çıkarır. Birçok Allah'ın olmasını gerektirir diyorlar. Ya ne kadar gülünç bir şüphe değil mi? Ne kadar böyle batıl, ilimden uzak bir şüphe. Diyorlar ki birçok yani sen Allah'a dersen işte Allah'ın eli var, gözü var, duyması var, e, işitmesi var, e, bilmesi var, rahmet etmesi var. Tamam mı? İzzeti var. Böyle dersen diyor birçok ilah ortaya çıkar. Yani birçok kadim ortaya çıkar. Kadimden kastları ne? Kadimden kastları ne? Allah. Birçok Allah olmuş olur. Tamam mı? Birçok ne olmuş olur? Allah olmuş olur. Tamam? Birçok Allah olmuş olur. Diyor ki bi enne subut as-sifat yastalzimu <gülüyor> ta'addud al-kudama. Birçok kadim olmayı, kadimlerin çok olmasını, yani Allahların çok olmasını haşa, Allah'ın çok olmasını birden fazla Allah olmasını gerektirir diyor biz. Allah Allah'ın sıfatları vardır desek. İbnü i devam ediyor. Diyor ki وَهَذِهِ الْعِلَّتُ عَل۪يلَتُمْ Bu illet batıl bir illettir. Hasta bir illettir. E, illet olmayan bir illettir. Tamam mı? E, sağlam olmayan, e, e, aklı başında olmayan bir illettir. Hasta bir illettir. بَلْ مَيِّتَتُمْ Bilakis ölü bir illettir diyor İbnü i evet. Tamam mı? Neden? لِدَلَالَةِ السَّمْعِ وَالْاقِلْ ala بُطْلَانِهَ Çünkü buna hem naslar, hem seme, yani naslar, hem de akıl delalet etmiştir bunların bu söylediğinin batıl olduğunu. Yani şimdi bunlar ne demiş oluyor? Diyorlar ki, bir, e, biz Allah'a ne kadar sıfat istat etmişsek o kadar rap ortaya çıkar diyorlar. Tamam mı? Yani ne kadar sıfat zikredersek o kadar zatı delalet eder. Her sıfat bir zatı delalet eder. Ayrı ayrı zatı delalet eder, bir sürü ilah olur diyorlar. O yüzden diyorlar ki... E, düdür sıfat teül lahaladul lahala za sıfatların çok olması çok zatın olmasına delalet de eder diyorlar bunlar hmm. tamam var <gülüyor> yani diyorlar ki eğer bu sıfat bu sıfatlar, Madem ki Allah Azze ve Celle ile kadimdir. Hani şimdi Allah Azze ve Celle'nin bize göre bir başlangıcı var mı? Yok. yok. Sıfatlarının bir başlangıcı var mı? Yok. Yani Allah Azze ve Celle'nin mesela zati sıfatlarını düşün mesela. Bir başlangıcı var mı bunun? Hani Allah'ta el yoktu, sonradan oldu, haşa böyle bir şey var mı? He? Yok. Yok. Şimdi o zaman Allah Azze ve Celle'nin madem ki e, sıfatları da, e, da biz başlangıcı yok diyoruz ya biz. Onlar diyor ki işte siz böyle derseniz. Mutezile işte siz böyle derseniz Allah'la beraber bir sürü kadim olmuş olur. Başlangıcı olmayan şey olmuş olur diyor. Ayra ayrı ilah olmuş olur. Tamam mı? Heh. Böyle diyorlar. Bazıları da diyorlar ki bazı baz, şimdi bazıları böyle yaklaşıyor Mutezile'den. Mutezile'nin bir kısmında şöyle yaklaşıyor diyorlar ki, e, bu sıfatlar sonradan olmuş sıfatlardır. O sonradan ortaya çıkmış hadistir bunlar. Tamam mı? Hadis olan şeylerdir. Allah'ın zatı ise Kadim. Kadimdir. Yani bir başlangıcı yoktur. Şimdi sıfatlar hadistir. Sonradan ortaya çıkmıştır. Yaratılmıştır. Ama Allah'ın zatı ise nedir? Kadimdir. Başlangıcı olmayan. Eğer biz bu sonradan olan sıfatları, hani yaratılmış olan sıfatları, çünkü kendi sıfatlarıyla kıyaslıyorlar ya bunlar. Hmm. İnsan sıfatları. İşte bu, bu sonradan yaratılmış olan sıfatları ezeli olmayan bir Rabbe izafe edersek ne olmuş olur diyor? Rabbin zatında, zatında sonradan ortaya çıkmış şeyler olur diyor. O zaman bu Rabbin bir başlangıcının olmama değerini kaybeder diyorlar. Diyorlar ki, Rabbin zatında nasıl sonradan yaratılmış şeyler olabilir? Yaratık bir şey, yaratılmış bir şey, hadis olan bir şey Allah'ın zatında nasıl bulunabilir ki diyorlar. Çünkü onlara göre el, onlara göre duymak, onlara göre bilmek, tamam mı? Bunların hepsi nedir? Sonradan. Yaratılmış şeylerdir. Eğer sen dersen ki bunlar Allah'ta var. E diyorlar ki Allah'ın bir başlangıcı yok. Nasıl sonradan yaratılmış olan bu şeyler başlangıcı olmayan bir şeye ki o Allah'tır. Başlangıcı olmayan bu şeye bu şeyde bulunabilir. Tamam O yüzden der, diyorlar ki biz Allah'a işte bu hadis olan şeyleri, yaratılmış olan şeyleri Allah'a ızafe edersek Allah da yaratılmıştır demiş oluruz. Yaratılmış şeylerin Allah'ın zatında kayın olduğunu söyleriz. Bu da küfürdür diyorlar. Bundan dolayı mutezirler zaten ne diyor? Biz isimleri kabul ediyoruz. Sıfatları ne? Kabul etmiyor. Çünkü sıfatlar hadistir. Yani or sonradan ortaya çıkmıştır, yaratılmıştır. Biz sıfatları Allah'a ispat edersek Allah'ın hululul havadis olmasını yani kendisinde yaratılmış o olan şeylerin hulul etmesini gerektirmiş olur. Hulul. Tamam Hululiyet Hululiyye var ya hani bir birbirine girmek, iç içe girmek. Birbirinde yok olmak, hulul etmek. Mesela işte şekeri suya atıyorsun ne oluyor? O şeker suda ne oluyor? Hulul oluyor. Eriyor gidiyor, şekerli su oluyor, birbiriyle tek bir madde haline geliyor. Diyorlar ki eğer işte biz Allah'a dersek ki Allah'ın sıfatları var, o zaman Allah'ı yaratılmışlarla iç içe hulul etmiş oluruz. Çünkü bu sıfatlar yaratılmıştır. Ya. tamam mı? Allah'ın zatında hululü havadis olur. Bak bunları tut e, mesela ilmi kitapları okuduğun zaman mesela İbn-i Teymiye'nin anlayabilmen için bu kavramları tut. hulul havadis olur. Yani havadis hadisin çoğulu. Yaratılmış havadis. Yaratılmış şeylerin hulul etmesi olur diyorlar Allah'ta. Tamam Böyle diyorlar. Ki diyorlar Allah Azze ve Celle de bunda münezzehtir. O zaman ne oldu bunların? iki Bu, bu yolda da iki yola edilmiş oldular. Tamam İki meslek edinmiş oldular. Tabii onların başka hüccetleri de var İbnül i tam net olarak zikretmediği Mesela ki bu muhtasar zaten ee, Diyorlar ki mesela Muhtezil'e diyorlar ki e, Sıfatların ispatı Teşbihi gerektirir hmm. Tamam Sıfatların ispatı diyorlar ki Teşbihi gerektirir Yani nasıl teşbihi gerektirir e kullarda da sıfat var. Sen Allah'ta da sıfat vardır desen ne olur? Mi? E, yani o zaman başka bir onların yaklaştığı nokta daha var Ehl-i Sünnet'e. Diyorlar ki Hayır, biz Allah'ın sıfatı vardır desek Allah'a mahlukata benzetiriz. Neden? E çünkü mahlukatın da sıfatı var. Allah'ta nasıl sıfat olacak? Şimdi onlara çok basittir bunların cevabı. Gelecek birazdan. Bir öyle yaklaşıyorlar. Bir diyorlar ki teşbih, teşbih noktalarından bir tanesi de şudur diyorlar. Sen Allah'a el vardır desene benim de elim var gibi. Duyandır dersen ben de duyanım. Duyma sıfatı vardır desen benim de duyma sıfatım var gibilerinden. Tamam Evet. Şimdi İbn-i ne dedi bunlara? Bunların bu söyledikleri hem akıl yönünden hem de nas yönünden batıldır. Ancak nas yönünden batılığına gelince. Nas yönünden batılığına gelince. Diyor ki. <gülüyor> nas yönünden batılığına gelince. "Feli <gülüyor> Yani duyma. Duymadan kastı burada nas tamam mı? Li en Allah Teala vasıfı nefs hu bi evsafin Allah Azze ve Celle kendi nefsini birçok vasıfla vasıflandırmıştır. Ma en nehul wa ahad. Yani o vahid ve ahad olduğu halde tek olduğu halde ne yapmıştır? Kendisini birçok vasıfla vasıflandırmıştır. Demek ki kendisini birçok vasıfla vasıflandırması onun wahidul ahad olmamasını gerektirmiyor. Çünkü kendi isimlerinden bir tanesi wahidul ahad. Allah Azze ve Celle tek olduğu halde kendisini birçok Vasıfla sıfatlamıştır. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kendisini böyle çok vasıfla sıfatlaması onun bir olmamasını gerektirmiyormuş. Bunların dediği gibi. Mesela, şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? İnne batşe rabbike leşedid. Senin Rabbinin yakalaması nedir? Çok şiddetlidir. Bak şimdi bir sıfat verdi. Yakala yakalamasının şiddetli olması. Tamam mı? Devam ediyor ayet. İnnehu huve yubdi'u ve yuid. Yani başlatan ve döndüren yani yaratmayı başlatan ve döndüren odur. Tamam? Bak Yubde ve Yuet dedi. Başlatma, döndürme. Değil mi? Yakalaması şiddetli olma. Sonra devam ediyor Allah. Ve huvel gafurur vedud. O gafurdur veduttur. Zul arşil mecid. He? Arşın sahibidir, meciddir. Fealul lima yurit. Dilediğini yapandır. Bak. Buruç 12'den 16'ya kadar bir sürü şey zikretti kendisine. Dedi ki Rabb'inin yakalaması şiddetli. Bir. Hı? O başlatandır iki, döndürendir üç, gafurdur dört, veduttur beş, arşın sahibidir altı, meciddir yedi, dilediğini yapandır sekiz. Bak bir siyakta ne yaptı? Bir sürü. Ama hep, buna rağmen Allah kaç tane? Bir tane. Evet. Heh, yani ne kadar batıl bir şey bunların söylediği. Bir, eğer sen birden fazla sıfat e, zikredersen Allah'a, sıfatlar zikredersen bir sürü Allah ortaya çıkar. Yine Allah Azze ve Celle bak ne buyuruyor? Ala suresinin birinci ayetinden beşinci ayetine kadar. Ne buyuruyor? Sebbe hisme rabbike'l âlâ. Yüce Rabbinin adını ne yap? O. Tesbih et. Hmm. Ellezî o ki hâleka fesevvvvâ. Yarattı sonra ne yaptı? Düzenledi. <gülüyor> Vellezî kaddera fehedâ. Takdir edip yol gösteren şey, eee... Takdir edip yol gösterdi ki bunlar sıladır. Şimdi toplu bir mana vereceğiz. Tek tek anlamak için. Tamam mı? Vellezî akracel Mer'a otlak yani. Otlağı, yeşil otu falan tamam mı? E, çıkardı. Tamam mı? Gusa ce'alehu ahva. Gusa kuru e, bir sel atığı. Tamam mı? Onu ahva'da işte kapkara diyelim. Tamam Onu kapkara bir kapkara kuru bir sel atığı kıldı. O zaman toparlıyoruz. Diyoruz ki yaratıp düzenleyen takdir edip yol gösteren Otluğa çıkaran, bittiren ve onu kapkara kuru bir sel atığı haline getiren Allah'ın ismini ne yap? Tesbih et. yüce. Tesbih et. Şimdi bir sürü vasıf zikretti değil mi burada? Ama hepsi kime bak. Dikkat et abdul diyor ki sebbihi isme rabbikal aala. Rabbinin ismini de orap ki bak şöyle olan rab, yaratan rab. Bak, tek teke dönüyoruz. Görüyor musun? Hmm. Düzenleyen Rab Takdir eden ve yol gösteren Rab Bak Hepsi Rabba deniyor. Ellezi diyor ya o hmm. Ellezi kim? Rab. Tek bir Allah Tek bir Rab Otluğa çıkaran Onu kapkara kuru bir sel atı haline getiren Takdir eden Yol gösteren Yaratıp düzenleyen Rab. Bak Bir sürü sıfat zikretti. Tek bir Rab Gördün mü? Bunları söylediği ne yani? Apaçık bir dalalet. Onlarda mı hikaye yani? Halk, Halk sıfatı yoktur diyorlar. Zatıyla halıktır. Hmm. Tamam mı? Bu. Heh. İşte İbn-i devam ediyor. Diyor ki فَفِي هَذِهِ il kerime. İşte bu e, ayet-i kerimelerde kesi <gülüyor> كَسِيرَةٌ Bir sürü ne vardır? Vasıf vardır. لِمَوْصُوفٍ <gülüyor> وَاحِدٍ <gülüyor> Tek bir mevsuf için. Tek va, bir vasıflanan için. Ki o da Allah Azze ve Celle. Yani tek bir vasıfların için bir sürü ne, ne vardır? Sıfat, Sıfat vardır. Velem yelzem min subutiha. İşte bu sıfatların sabit olması şunu gerektirmiyor. Ta'dudul <gülüyor> kudama. Birden fazla kadimin olmasını yani Allah'ın olmasını neyi? gerektirmiyor. Tamam O yüzden ailenler diyor ki bak Allah. Şimdi müşrikler bilmiyorlar mıydı Allah Azze ve Celle'nin sıfatları olduğunu? biliyorlardı. Değil mi? Müşrikler biliyorlardı Allah azze ve Celle'nin sıfatları olduğunu. Ve mesele onlara yeri göğü kim yarattı dersen Allah derlerdi diyor, tamam mı? Yani onlar biliyorlardı. Ve Kur'an-Sünnete baktığımızda bir sürü ispatı var, tamam mı? Allah azze ve Celle'nin sıfatlarının sıfatlarını kabul ettiklerine dair müşriklerden müşrikler hakkında çok eee nas var, tamam mı? Bizim için. Çok nas var. İşte bunları, bunlar dahi, bak bu müşrikler dahi hiçbiri çıkıp şöyle bir şey demediler. Allah Azze ve Celle'nin böyle sıfatları olması, Allah bir sürü e, ilah olmasını, bir sürü kadim olmasını gerektirir. Müşrikler dahi bunu demedi. mutezile de bunu diyor. Görüyor musun varimler nasıl yaklaşıyor? Bu müşrikler dahi bunu demediler. Bilakis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü nasta, bir sürü nasta Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da eli, gözü tamam mı? Ayetlerde, sünnette bir sürü sıfatı var. Eğer bunlar müşriklerin indinde inkar edilen bir şey olsaydı. Müşriklerin indinde birilerine benzetilme diye bir şey olsaydı hemen Nebi Sassallam'ı ne olarak kullanırlardı bunlar? Hüccet olarak. Bazen hüccet zannettikleri bir şey geliyorlardı hemen ne yapıyorlardı Nebi Sassallam'ı? Değil mi? Ne diye veriyorlar. Evet, diye veriyorlar. Ha, hemen onun üzerine kullanıyorlardı. Hiç müşriklerden bulamazsın. E, e Resulallah senin Allah'ın semadaysa e, onu sema bulut mu onu kapsadı. E, işte arşın üzerinde diyorsun Kur'an'da. Arşın üzerinde var. E, arş mı onu taşıyor? Bak müşriklerin dahi bu aklına gelmedi. Günümüzde kimin aklına geliyor? Düşün yani. Subhanallah. Biz Müslümanlar, Müslümanlar ne kadar e, yazık bir haldeyiz. Görüyor musun? Yani Arap müşrikleri bile Mekkeli müşrikler dahi bunu söylemediler. Mekkeli müşriklerin dahi böyle hüccet edilmek hakkın üzerine bu şekilde adalesiyle gel gelmek Mekkel aklına dahi gelmedi yani. Tamam? Birakis Allah aziz hakim diyorlardı yani. Tamam? Evet. Şimdi e, bu ayetle ispatı. Bir de akılla ispatı vardır. Yani e, şimdi ayet zikrettik bir sürü sıfat tek bir şey zata delalet ediyor. Tamam Bunların dediği gibidir. Şimdi aklen de bu böyledir. Şimdi İbnü'l-Seym İbn diyor ki fe'amma'l-akl ve amma'l-akl akla gelince feli'enne's-sifat leyset zawaatin ba'inatan min'l-mawsuuf. Liann's-sifat leyset zawaatin ba'inatan min'l-mawsuuf. Çünkü İbnü'l-Seym diyor ki sıfatlar zattan ayrı bir şey mi? He? Abu sıfatlar zattan ayrı bir şey mi? Yok, e zatta kayimdir. Zatta var olan şeylerdir. Ya madem ki sıfatlar zattan ayrı değil, nasıl ayrı ilah olur? Yani nasıl sen e, alim, rahman, rahim dediğinde şimdi, alim, rahman, rahim böyle dersen, bu, rahmet, e, elim, e, mağfiret, böyle dersen 3 tane Rab olur. Nasıl böyle diyebilirsin? Çünkü zaten zatla kaim olan, tek bir zatta bulunan şeylerdir sıfat. Değil mi? Hmm. Sıfat sıfat zattan ayrı şeyler değil ki ayrı ayrı Rablar olsun. Hmm, e, değil mi? Hatta yelzem min subutiha etteaddut. Ta ki böylece e, bunları ispatlarsak bir sürü ilah çıksın. Cık. Hani zattan ayrı olacak ki bunu söyleyebiliriz. Zattan ayrı şeyler değil ki bu sıfatlar. Sen e, sıfat ispat ettiğinde bir sürü zat ispat etmiş olasın. Hmm. وَإِنَّ مَا هِيَ مِنْ سِفَاتْ مَنْ bi biha فَهِيَ قَائِمَةٌ bih. Yani bu, bunlar şöyle bir sıfattır. Kim onunla muttasif olursa kendisiyle kaimdir bu sıfatlar. Kendisinden ayrı bir şey değil ki. Değil mi? kullu hmm. مَوْجُودٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ Her mevcud olan bir şeyin neyi vardır? Sıfatı, vardır? sıfatı vardır. Her mevcud olan bir şeyin sıfatı vardır. فَف۪يهِ sıfatil الْوُجُودِ Mesela en basitinden. Mevcud olan bir şeyin en basitinden ne sıfatı vardır? Vücut sıfatı vardır. Bitti otomatikman. Bak burası çok önemli. Her mevcud olanın neyi vardır? Sıfatı vardır. Sıfatı vardır. Olmak zorunda. En basitinden ne? Vücut sıfatı vardır. Alsana sıfat. Hani bunlar sıfatı etti ya. En azından var olanın neyi vardır? Var olma sıfatı, vücut sıfatı vardır. Çünkü neden? Bak şimdi. Nereden yaklaşıyoruz? Mutesilerin hiç ummadığı zam anda Tavan başlarına çekiyor. Bak olay ne? Şimdi neden bunu söylüyoruz? Muhtezile ne diyorlardı Allah Azze ve Celle? Vacibül vücut. Vücudiyeti varlığı Zor. zorunlu olan diye isim verdiler değil mi? Muhtezile Allah'a. Tamam işte. Muhtezile zaten felsefeden alıyor bunu. Evet. mutezileler bu noktada felsefecilerden etkileniyor. Tamam mı? Evet. Vacibül vücut diyorlar. Varlığı Zor. zorunlu olan diyorlar Allah'a. Varlığı zorunlu. Vacibül vücut. Şimdi Bak şimdi. Vacibul vücut. Bunlar otomatikmen Allah'a vacibul vücut dedikleri zaman zaten neyi sıfatladılar? Sıfatı sıfatladılar. Vücut sıfatı. Hmm. Al o zaman iki tane Rab oldu onların bu mantığına göre şimdi. İki. Onlar sadece vücut mu dediler vacibul vücut mu dediler? Vacib. Vacibul vücut. Al sana iki sıfat. Vücut, vücudiyeti zorunlu olan. Vacib ve vücut. Al sana iki sıfat sıfatladınız o zaman. Siz kendi kaydınız. O zaman iki tane Rab oldu burada. Bir de Allah'ın kendisi üç tane Rab oldu. Onların bu mantığına göre. Şimdi biz demiyor muyuz? Her mevcut olan bir şey bir sıfata, bir sıfat olmak zorunda kendisinde. Şimdi sen bana mevcut olan bir şey örnek verebilir misin sıfatı olmayan? He? Hiç, çünkü sen mevcut dediğin zaman, var olan dediğin zaman otomatikman sıfatı aldı zaten, var olma sıfatı. Hmm. Tamam? Otomatikmen otomatikmen. Bak şimdi bu yastığın, bu elimdeki yastığın sıfatı ne? Şimdi işte karı olması tamam mı bu yastığın? İşte biraz sert olması, işte bez olması anladın mı? Bir sürü sıfatı var. Onun dışında bu yastık dedin ya tamam otomatikman sıfat verdin zaten var olma sıfatı. Var vücut sıfatı, var olma sıfatı otomatikman. Şimdi bunlar ne zaman, şimdi soruyorsun muhtezeleye Allah var mı yok mu? Var. Ki zaten vacibul vücut diyorlar, varlığı zorunlu olan diyorlar tamam mı? Ha, yok diyemezler Allah'a. Hadi Cehmiye yine der belki. Cehmiye'nin aşırıları der. Allah ne vardır ne yoktur. Onu geç. Şimdi Mutezile bizim muhatabımız. Onlara ayrı bir cevap var Cehmiye'ye. Mutezile şimdi. Mutezile ne dedi? Eğer sen Allah'a ayrı ayrı sıfatlar koyarsan bir sürü Rab olur. Şimdi biz onlara soruyoruz. Allah var mı? Var. Ha. Varlık sıfatı var o zaman Allah'ta. Vücut sıfatı var. Çünkü zaten vacibul vücut dediler. Varlığı vacip olan. Vücudiyeti vacip olan, zorunlu olan demektir Allah diyorlar. O zaman tamam. Sen Allah'a var dediğin an hemen ona sıfatı verdin zaten. Ne? Vücut sıfatı, var olma sıfatı. Hmm. İki. Sen sadece var olma sıfatı dedin mi? Demedin. Başka ne dedin? Vacibul vücut dedin. Varlığı zorunlu olan. Al sana iki tane sıfat. Bir de Allah'ın zatının kendisi. Üç tane ilah oldu. Sizin mantığınıza göre. Tamam mı? Hmm. Sizin varlığınıza göre ne oldu? Üç tane, üç tane Rab oldu. Üç tane İlah oldu. Hı. O yüzden şimdi e, o yüzden diyoruz ki şimdi e, muhtesirelerin katında vücut iki kısımdır. Varlık iki kısımdır. Bir vacibül vücut birincisi vacibül vücut. Yani varlık, mevcudiyet, vücudiyet iki kısımdır. Birincisi vacibül vücut. Yani vücudiyeti zorunlu olan, mecburi olan. Yani وَهُوَ الَّذ۪ي وُجِدَ kendi Kendiyle var olan, kendi nefsiyle var olan Yani başkasıyla var olan değil Tamam mı? Vacibül vücut bu Bu da kimdir diyorlar Anladım. Sadece Allah Bu birinci kısım İkinci kısımda diyorlar ki İkinci kısımda diyorlar ki مُمْكِنُ e, الْوُجُد Yani varlıkları mümkün olan Yani zorunlu olan değil mümkün olan Olabilirdi olmayabilirdi O da bütün mahlukatlar diyorlar işte Allah beni yaratabilir de yaratmayabilir de. Doğru değil mi? Hı. Benim vücudum zorunlu mu? Değil. Ha, Allah diledi de oldu. Allah dile, dilese beni yok da eder. Zorunlu değil yani benim vücudum. Tamam mı? Allah'ın Allah bizzat kendini sıfatlandırır sıfatlarla sıfatlamıyorlar. Kendileri ayrı bir sıfat koyuyorlar. Tabii kendileri ayrı bir sıfat koyuyorlar. Ve kendi kaydelerine tenakuzlar düşüyorlar. Tamam mı? O yüzden diyorlar ki onlar vücut iki kısımdır. Birincisi vacibül vücut diyorlar. Tamam mı? O da nedir? Kendi... E, nefsiyle var olmuş demektir. Tamam. kendi nefsiyle kendi nefsiyle var olan yani ortada olan va, va, var olan tamam mı? Bu da diyorlar Allah azze ve celle has olan biriştir diyorlar. O haydir, kayyumdır diyorlar. O diridir, kayyumdır. Kendi başıyla kaim olandır. Şimdi bunlar o zaman Otomatikmen Allah vacibü'l vücut dediler. Ne oldu? Vücut sıfatını vermiş oldular Allah'a. Hani siz Allah'ta sıfat yoktu. Sen var dediğin an ona sıfat verdin. Al sana iki tane ilah senin kaydına göre. O zaman sen Allah'a vacibül vücut da dememen lazım. Vücut var olan var olma sıfatını da inkar etmen lazım. Var dememen lazım Allah'a. Var olma sıfat mı? Var olma. Senin zikrettiğin her şey sıfattır işte. Ona. Yok olma bile bir sıfattır. Yok olma. İsim veriyorsun zaten. Var olma ya bu. Ha. Ha, var olma diyorsun. Tamam Sonra da sen tutup diyorsun ki vücut demiyorsun sadece vacibül vücut diyorsun. O zaman ona hem sıfat, vücut sıfatını ispat ettin sonra da ona vacibül vücut dedin. İkinci bir sıfat dahi e, ispat ettin. Tamam O zaman iki O zaman e, sizin o söylediğinize göre şimdi iki tane mi ilah oldu? Üç tane mi ilah oldu? Tamam, anladık mı? Şimdi işte buradan yola çıkarak Şeyh Usaymen diyor ki: Ve kulu mevcudin falabud delahum Her mevcudun nedir? Her var olanın sıfatları olmak zorunda. Mesela fefih vücut, mesela kendisinde vücut sıfatının olması gibi. Ve kounuhu vajibul vücut, evv mümkinul vücut. Bir şeyin vacibül vücut olması veya mümkünül vücut olması ve kounuhu aynen qaimen bi nefsihi değil mi kendisi başına kaim olması ev wasfun fi gayrihi veya başkasında bir vasıf olması gibi vesaire tamam evet şimdi İbnü'l-Seym'in devamen diyor ki ve bi hadza bununla aynı şekilde ulime şu bilinir ennet şimdi bak dedi ki Allah azze ve celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır bütün bunlar bilindikten sonra diyor bu söylediklerimiz bak bu kaidelerle ne gibi mesela işgalleri çözüyorsun bunu söylüyor şimdi İbn-i Kaydenin önemine binaen. Yani kaydeler ne kadar önemli. Şimdi. Ve bihazâ eydan. Bununla eydan aynı şekilde ulime şu bilinir. Enne dehre leyse min esmâ teala Dehir yani zaman Allah'ın isimlerinden olmadığı ortaya çıkar bu kaydeyle. Şimdi bak birazdan hadis gelecek. Allah diyecek ki ben dehrim. Zamanım yani. Hadiste. hadis hadiste diyecek ki Allah ben dehrim. Zamanım. Hadis buharide. Hmm ha Şimdi Allah'a Allah zaman sıfatı var mı yok mu? Bu kaydeyle anlarsın zaman sıfatı olup olmadığını. Bu kaydeyi çözersen. Hmm. Tamam mı? Bu kaydeyi çözersen anlarsın. Şimdi Allah diyecek ki ben kendisine ben dehrim. Ben zamanım. Tamam, tamam İyi. Bak. Bu kaydeye göre olmaması lazım. Demin söylediğimiz kaydeyi fık edersen olmaması lazım. Neden? Şimdi gelecek. Bak şimdi. İbn-i diyor ki işte bu kaydeyi anlarsak dehrin Allah'ın isimlerinden olmadığını anlarız ve Allah'ın sıfatından olmadığını anlarız. Şimdi Allah diyorsa ki ben alimim. Allah alim midir? Alimdir. Ben Rahmanım dediğinde Rahman mıdır? Rahimdir. Şimdi Allah diyecek ki ben Dehrim ama Dehr değildir Allah. O isim yoktur onda. Neden? Çünkü o Dehrin altında ne sıfatı var? Dehr şimdi zaman. zaman. Muştak mı, camit mi? Camit. camit. Allah Azze'nin isimleri nedir icmaen? Muştak ve bir sıfata delalet eder. Bak şimdi. Için nasıl Onu anlatıyorum. Şimdi öncelikle şunu anladık mı? Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfada delalet eder mi, yetmez mi? Eder. Eder. Delilimiz yok mu? Var. Var. Bu sıfada delalet ediyor mu, etmiyor mu? Etmiyor. Otomatikmen ne oldu? Bir kere iptal oldu. Ona, ona iman edeceksin. Bu icma ile. Ve, hmm. ve o icma kinden alınmış zaten? Hem Arap dili buna delalet ediyor. Tamam mı? Hem Arap dili buna delalet ediyor. Hem Allah Azze ve Celle'nin isimleri muştak. Hem de demin okuduğumuz ayet. Ayette Allah ne dedi? Rahim dedi. Bir sonraki ayette... Rahmet sahibi. Hı. Tamam mı? Peki. Dehir, muştak mıdır, camit midir? Camit. Camittir. Yani türe, türemiş isim değil. Altında bir sıfat yok. Hı. Bir sıfattan bir sıfat yok yani. Zaman diyorsun, susuyorsun. Duvar gibi, yastık gibi. Tamam Altına Altında bir dela, lafzın delalet ettiği bir sıfat yok. Hı. Tamam mı? Olmadığı için Dehir Allah'ın ismi Hı. olamaz. Dehir mi? O zaman diyoruz ki orada takdir vardır O zaman o mudafın ileyhtir. Orada gizli bir mudaf var. Onu getirmek zorundasın. Yani ben dehrin yaratanıyım. Veya ben dehri düzenleyenim. Veya ben dehri yönetenim. Veya ben dehri e, işte e, ardı ardına sürükleyenim gibilerinden. O zaman diyoruz ki burada hasf olmuş bir mudaf koymak zorundasın. Mecbursun. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Zaten birazdan hadise okuduğumuz zaman da ortaya çıkacak net. Tamam mı? Ve bihada eydan. Bununla aynı şekilde ulime şu bilinir. Enne dehre dehir leysemin esma illahi teala. Bu kaydı öğrendikten sonra dehrin yani zamanın Allah'ın ismi olmadığını anlarız. Her ne kadar Allah ben dehirim dese de Allah dehir değildir. İsmi dehir değildir Allah. Al şimdi biz zahiri mantığıyla bakarsak nasıl çıkacağız işin içinden? Kaydeleri çözmezsek. Değil mi? Ha, o zaman Allah'a dehir de. Zamandır Allah. Ha, bu gece gündüz Allah'tır dersin. Bir tane al sana şey kim bu? E, al sana neydi o? İbn Arabi. Her şey Allah. Al sana zaman Allah. Bak şimdi. Nerelere çıkıyor işin sonu. Atabiliyor muyum? Şimdi. ''Li ennehu ismun jamidun. Neden? İbn Hüseyin devam ediyor. Neden Deher Allah'ın ismi değildir? ''Li ennehu ismun jamidun. Çünkü Deher nedir? Camit bir isimdir. Dondurulmuş yani. Müştak bir isim değildir. Yani müştak ney? Altında bir sıfat olacak. Öyle diyelim. Tamam anlamamız var bunu. Camit ney? Dondurulmuş bir isim. Altında bir sıfat. Yani o lafız bir sıfata derealet etmiyor bir şeyin zatına delalet ediyor tamam mı? Sadece delalet etmiyor. La yatadammanu ma'nan yulhaku bil esma illa bil esma'l husna. Yani Allah zevcelle'nin ya yulhakuhu bil esma'l husna. Yani Allah Celle'nin isimlerine katacağımız bir manaya delalet etmiyor bu. Tamam mı? Bir manaya delalet etmediği için, bir sıfata delalet etmediği için Allah'ın ismi otomatikman ne olmuş oluyor? Olamamış oluyor bu değer. Tamam mı? Li'ennehu ismun lil waqti zaman. Çünkü o deher bir zamanın ismidir ve bir vaktin ismidir deher. Deher zamanın ve vaktin ismi. Tamam mı? He. Altında bir sıfat yok. Bir tane zaman, vaktin ismidir tamam mı? قال Teala تعالى عن منكر Bak şimdi. Allah azze ve celle dirilmeyi inkar edenlere ne demiştir? Din yani dirilmeyi inkar edenler hakkında ne demiştir? Bak şunu diyor Allah azze ve celle. Ne diyor bunlar? Câsiye suresi 24. ayetinde. bak şimdi. Çok önemli. Ve qalu dediler ki bunlar Mahiye illa hayatın et dünya. Dediler ki hayat ancak bu dünya, bu dünyada yaşadığımızdır. Tamam mı? Nemutu ve nahiya. Evet. Ölürüz ve yaşarız. Evet. Ve mayuhlikuna illa dehrı. Bizi ancak dehr helak eder. Evet. Ha, bak şimdi. Allah Azze ve Celle bunu neden zikrediyor? Bunları yermek için değil mi? bunların batılını ortaya. Tabii Eğer dehr Allah olsaydı, e bunlar söylediklerinde haklı olmuş olurdu. Biz ancak dehr helak eder. Yani bize ancak kim helak eder demiş olurlardı Allah. Wow. O zaman söyledikleri bunların haklı olmuş olurdu. Şimdi bak ayette dehir geçiyor. Hı. Şimdi hadis önce hadisi de okuyalım, öyle toparlayalım. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? "Kâlallahu Azze Allah Azze ve Celle şöyle demiştir." diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kutsa hadis. "Yuzini ibn Adem." Ademoğlu bana eziyet ediyor. Neden? Yesü bu dehre. Çünkü neden? Dehre sövüyor. Dehre söverek ne yapıyor bana? Eziyet, eziyet, eziyet ediyor. Bu ened dehru. Ben dehrim diyor. Ben zamanım yani diyelim. Bi'edil emru. İşler benim elimdedir. Ukallibu leyle ve nehar. Geceyi ve gündüzü ardarda çeviririm, getiririm diyor. Tamam Hadis bu. Şimdi bak. Şimdi Allah ne dedi? Hadis, Kutsi hadiste ne diyor? Ne diyor? Ene dehru. Ben neyim? Ben neyim? Zaman. Zamanım. Enad dehru, ben dehrim. Şimdi biz diyoruz ki burada Allah ne kadar ben dehrim de dese Allah dehr değildir. Böyle bir ismi yok Allah'ın olamaz. Dehr olamaz Allah. Tamam? Dehr olamaz. Küfür. Tamam mı? Ama nasıl hadiste diyor Allah ben dehrim? Şimdi birçok yönden bunun isim olmadığını ispatlayabiliriz. Birincisi işte bu kitabın başında söylediğimiz kaydıyla. Neydi kaydı? Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfata eder Allah'ın isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Şimdi, tamam bu bir özel isim Deher. Müştak, müştak mıdır? Değil. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin isimleri ney? Müştak. Yani altında ne var? Bir sıfat var. Hani dehrin altında sıfat? Özel bir isimden, camit bir isimden ibaret. Hani dehr diye böyle, e, yani böyle bir şey, hani Yok. Çıkmış böyle tamam mı? Hani bir mastarından böyle türemiş Dehir böyle bir şey yok. Tamam mı? Bir sıfata delalet etmiyor. E Allah Azze ve Celle'nin bana hangi sıfatını söylersen söyle Şey hangi ismini söylersen söyle Altında bir sıfat var. E Dehir'de var mı? Yok. Ama Allah Azze ve Celle'nin ne demiştik Biz isimleri özel isim ve sıfat. Alhanız Dehir'de sıfat. Bu yok. Bu bir. iki. Tamam. Burayı anladık mı? Anladık. Hı. Başka delilimiz ne? Şimdi Allah Azze ve Celle Casiye suresinde tamam mı? Kafirlerin küfrünü beyan ederken şu ayeti söylüyor. Kafirlerin küfrünü beyan ederken değil mi? Ne diyorlar? Onlar diyor ki, "Kalu", dediler ki bu kafirler şunu dediler. "Mahiye هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَ Hayat ancak bizim bu dünyada yaşadığımızdır. Dünya hayatımızdan ibarettir. Hayat ancak bu dünya hayatından ibarettir diyorlar. Nemutu ve nehyâ. Biz ölürüz ve yaşarız. Değil mi? Hı. Ne dediler bunlar? Hı, yaşam, ölürüz ve yaşarız. Yani bunlar neyi inkar ettiler? Ahir. Ahiret inkar. Ya, küfür ettiler tamam mı? Ve Allah bunları yerme siyasında söylüyor. Doğru mu? Yerme yer hakkında söylüyor. Hı. Sonra bunlar devam eden ne diyorlar? Hı. Ve mâ na illa dehru. Bizi ancak dehr helak eder diyorlar. Zaman helak eder. Eğer burada dehir Allah olsaydı e bu kafirlerin söylediği ne olmuştu? Hak olmuş olurdu. Yani ne demiş olurlardı? Bize ancak Allah helak eder demiş olurlardı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ne güzel tevhid işte. Anladın evet. mı? Tevhid işte. Ve evet. la yuhlikuna ille eddehru. <gülüyor> Bize ancak ne? Dehir helak eder. Tamam. Eğer zaman Allah olsaydı o zaman bize ancak Allah helak eder demiş olurlardı. Hak olmuş olurlardı söyledikleri. Ama Allah bunları kafir yermesi şeyinde söylüyor. Hmm. He, bunlar bununla neyi kastediyorlar bu kafirler? Yuridûne murû Yuridûne murûrel leyalî vel eyyem. Gece ve gündüzlerin kendilerini helak etmesini söylüyorlar. Değil mi? Hmm. Bununla. Yani bizi gece gündüz işte zamanın akıp gitmesi helak eder. Yoksa Allah'ı kastettikleri değil. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve şu kavli yani ened dehruh ben dehrim zaman dehrim burada aslında gizli bir mudaf vardır. Yani nedir? Bu isim olarak değildir Allah'a. bilakis fiil olaraktır. Ama ne? Gizli bir fiil vardır. Şöyle diyebiliriz. Halikud dehr. Ben dehri yaratanım demek istiyor aslında lazım. Neden? Çünkü il derslerimize dön. Kadru olayına da bak biraz. Onunla da biraz alakası var. Kelime müfred olarak kullanılmaz. Her zaman ne? Bir cümlesi yakında kullanılır. Doğru mu? Ve cümle sıyakına göre değer kazanır bu. Doğru mu? cümlesi yakına göre değer kazanır. Şimdi ben desem ki Abdülkadir ben kendi kulağımı kulağımı tuttum, kopardım ip bağladım ve astım desem. Sen bundan ne anlarsın? Ne anlarsın? Normal tutmuşum ben kulağımı herhangi bir ayetler kesmişim. Buna tutmuşum bildiğimiz bir ip bağlamışım. Asmışım. Değil mi? Heh. Ama desem ki Öğretmenle bizim e, öğretmenin dersinde ben her zaman öğretmenin söylediklerine kulak asarım desem. Buradan ne anlarsın? Demin anladığımı mı anlarsın? Böyle tutup kulağı asma gibi mi anlarsın? Ne, canım? Yok yok. Asma gibi mi anlarsın? Yok. Neden? Çünkü cümle siyakında mana ne, neye çıkar? Ortaya çıkar. Yani cümle siyak ve sivakına göre değer kazanır. Şimdi bu Dehr, Dehr hadisine bakalım. Dehr hadisine. Ne diyor? Diyor ki, yuzini bana eziyet ediyor. Kim? Kim? Kim? İbn-i Adem Ademoğlu Adem oğlu. Neden? yesub bu Dehre Çünkü Dehre sövüyor Tamam mı? Ve ana Dehru Ben Dehrim diyor Bak şimdi Devamına bak Devamı işgal çözüyor Biye değil Emru İşler nedir? Benim elimde Ukallibul leyle ve nehar Geceyi ve gündüzü yani zamanı ne yaparım? Hmm. Çeviririm hmm. Bak şimdi Demek ki orada Dehir Allah değil Yoksa e, ne olurdu? Ben kendimi çeviririm olurdu tamam mı? Anladın mı bak şimdi? Anladın mı ince noktayı? Ened dehru. Ben zamanım. Geceyi ve gündüzü ne yaparım? Yani bu zamanı ne yaparım? Çeviririm. Yani gece gider, gündüz gelir. Gündüz gider, gece gelir. Eğer burada dehr zaman Allah olsaydı Allah ne demiş olurdu? Ben Allah'ım. Kendimi evirip çeviririm. Yani burada çeviren Allah değil, çevrilen Allah olurdu. <gülüyor> tamam mı? Bu ne olurdu? Küfür olurdu. Küfür olurdu. Yok zaten Allah beyan ediyor oradaki dehrin ne olduğunu. Yani e, dehrin kendisi olduğunu değil de dehrin sahibi olduğunu belirtiyor burada açık ve net şekilde. Neden? Çünkü diyor ki bak işler benim elimdedir. Diyor ki ben dehrim. Ben dehrim. İşler benim elimdedir. Geceyi gündüzü ardı arkasına ne yaparım? Ardı ardına getiririm. Anladın mı? Hani gece, gece gündüzü Allah gidecek, gelecek, ardı arkasında çevrilecek. Tamam mı? Bak orada dehirden Allah neyi kastediyor? Geceyi ve gündüzü. Tamam mı? Eğer burada dehir Allah olsaydı o zaman Allah ne demiş olurdu? Ben zamanım. Bütün işler benim elimdedir. Ben zamanı evirip çeviririm. Yani ben kendimi evirip çeviririm olurdu. Tamam mı? O zaman siyak ve sibaktan zaten açık zaman çıkıyor. İşte burada kimin... Şimdi burada kimin... E, e, Sözünün batılı ortaya çıkıyor biliyor musun? Şaşıracaksın. İbn Hazım'ın. İbn Hazım diyor ki, Deher Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Allah. Ya. Allah Görüyor musun? İbn Hazım der bunu. İbn Hazım Allah'ın isimlerinden bir tanesinin de Deher olduğunu söyler. Allah. Tabi. Tamam. Bu ben da. Yok. Fıkıh kitabında söylemiyor. Mevcut inşallah ben ona bakarım. Hatta geçen gün... Allah-u Alem Fisal'da olabilir ihtimalen. Büyük ihtimal Fisal'da olacak onun. Fisal ee, diye kitabında mı? Tabii. Ne kitabı? Fırkalardan bahsediyor. Hmm. Allah-u Alem onda. Onda olmasa da... M ...ben onu bulayım. Bir dahaki ders söylerim. i̇bn Hazım bunu nerede söylüyor? Tamam Zahirlikten biraz da geliyor değil mi? Biraz da zahirlikten geliyor tabii. i̇bn Hazım zahir meselesinin... ...olduğu için... ...biraz da ondan geliyor. Ama tabii i̇bn Hazım e, da şeydir yani... Böyle mutezile gibi sıfat falan kabul etmez yani tam bir e, yani sıfatlar noktasında orijinal bir cehmiyedir yani Anladım. orijinal hem de Hiç sıfatı yoktur İddinazı diyor Allah'tan tabi tamam o yüzden zaten sıfatı yoktur diyor ya, o yüzden onun için deher deme deher Allah'ın ismi olması çok normal altına sıfat olmasa bana ne diyecek ki adam zaten sıfatı kabul etmiyor biz şimdi dehrin neden Allah'ın ismi olduğunu kabul e inkar ettik çünkü... çünkü içinde altında bir sıfat yok. Allah'ın isimlerinin altında sıfat olması zorunda. Demin is, ispatladık baştan. Ama İbn-i Azim'in böyle bir derdi yok. Neden? Zaten sıfatları inkar ediyor. Diyor ki dehrin altında sıfat olmasa ne olacak ki? Benim umurumda mı? Zaten ben sıfatları kabul etmiyorum. Allah ben dehrim dediğinde dehirdir. Hı. Ama bir sürü rediye verdik deminden beri. Tamam mı? Dehrin Allah'ın ismi olmayacağına dair. Ayetlerden örnek verdik. Tamam mı? Bunu e... Selef bir şey dememiş mesela geçmişte. Neye? Şey yok söylemişler. <gülüyor> mesela abi. Hattabi söylemiş mesela. Hattabi diyor ki burada aslında de, dehirden maksat dehirin sahibiyim demektir. Hattabi. Neden? Çünkü diyorlar ki Araplar eskiden dehre sövmekle meşhur, meşhurdu. Tamam mı? Arapların adetinde dehre sövmek vardı. Başına bir şey geliyor dehir helal olsun. Tamam dehre söverlerdi. Birisi ölüyor erken öldü zamana seviyorlar. Arapların böyle e, adetinde bu a, acayip derecede varmış. Tamam mı? Hattabi e, hat yılında yaşamış? ya hatta bir 400lerde falan yani Allahu alim o o dönemlerde falan yaşıyor hatta abi diyor ki e, işte bu cahiliye cahiliye şeylerinden bir tanesi bunlar hep derler ki bir isen deher bir isenli deher falan der ne kötü bir zaman zaman kahrolsun gibilerinden hep bu tür lafızlar kullanılırdı diyor e, ondan sonra Allah Azze ve Celle de dehri yaratan ve dehri kendi zaten bu hadise de geçiyor ucali bulleyleven nahr geceyi ve gündüzü ben Evirip çeviririm. Bunlar otomatikman kime küfür etmiş oluyorlar? Allah'ın fiillerine. Bak şimdi. Çok önemli abi. Bak. İnce bir nokta var. Madem sordun soruyu burayı anla. Şimdi dedin ki e, neden Selef karşı çıkmadı? Selef bir kere kar çıktı. Çok var. İbni Teymiye'den tut. İbnü Kayyım'dan tut. Ondan önce Hattabi'den tut. Vesaire. Bir sürü var. Tamam mı? Bunlar karşı çıktılar. Bunlar bu, bunu beyan ettiler. O ayrı da. Ama bak ne gibi bir ince nokta var. Şimdi bunlar Diyor, diyorlar ki Arapların cahiliye yani cahiliye döneminde dehre sövmek, zamana sövmek Arapların katında çok meşhurdu. Hemen başına bir şey geliyor adını zamana sövüyordu. Tamam mı? Şimdi bu zamanı yapan kim? Bu zamanı evirip çeviren kim? Gidip götüren kim? Allah. Çünkü neden? Bütün kainatta olan her, her şey ne? Yani olan, var olan, yaratılan her şeyi Allah'ın yaratma fiili. Tamam mı? Şimdi bu hadiste de zaten açık ve net demiyor mu yani zamanı, geceyi, gündüzü ben evre çeviririm. Yani Allah'ın fiili. O zaman sen dehre küfür ettim mi? Otomatikmen kime e, isabet ediyor bu aslında? Dolaylı noktadan. Allah'ın fiiline. Allah fiiline. Geceyi ve gündüzü. Ha, o zaman o yüzden Allah diyor Ademoğlu bana eziyet veriyor. Dehre sövmekle. Neden? Çünkü Allah'ın fiiline sen dil uzatmış oluyorsun. O zaman Allah'a direkt gidiyor o sövgü. Fiil zazı Tamam, dehri çeviren, çeviren, dehri getirip getiren, anladın mı? Dehri götü dehrin kendisinden bahsetmiyoruz. Ha. Mesela senin doğmanı sağlayan sen misin şimdi? Allah şimdi yarattı, şimdi sen mi Allah oldun yani? Tamam mı? Öyle bir şey söylüyorsun ki ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> anladın mı? Ha, anla anla. ya yani bunları onlar da söylemiyor senin söylediğinde. Peki, tamam, buna seyreden... Tamam, anladık burayı inşallah. Şimdi. E, o yüzden bunlar işte dediğim gibi dehre falan sövüyorlar. Dehr kimin fiili? Allah'ın. Yani sana Allah çocuk verse e, bir çocuk sevindin, iki çocuk sevindin. Tamam mı? Sonra mesela e, istemediğin halde üçüncü çocuğun oldu. Tamam yani çocuk yapma niyeti olmadığın halde oldu. Tamam ona da dedin eyvallah. Dördüncü de oldu. Bu sefer tuttun sövmeye başladın. Tamam mı? Aslında senin bu dolaylı yönden ya nasıl dördüncü çocuğu kahrolsun ben nasıl bakacağım bu çocuklara mesela. mesela. Halbuki kime sövdün? Allah'ın yaratma fiilini. Ama o çocuk Allah olmadı yani. Tamam mı? Yaratma fiilinden bahsediyoruz. Tamam mı? Bu da ukallif fiilinden bahsediyoruz. Evet. Geceyi ukallip etme. Burada kimin fiiline gidiyor? Allah'ın ukallif fiiline. Tamam mı? Taklif fiiline laf atmış bunlar. Geceyi evri çevirme fiiline laf atmış oluyorlar. Evet. Tamam mı? Evet. O zaman devam edelim İbn Hüseyin'in kaldığı yerden. Fâ emme kavluhu sallallahu aleyhi ve Nebi sallallahu aleyhi ve şu kabine gelince, "Kahrallahu azze ve celle. Allah azze ve cel şöyle buyurmuştur. "Yu'ziini İbn Adem. İbn Adem bana ne yapıyor? Eziyet veriyor. Yasubud dehr, dehre söverek. Ve ene'd dehr, dehr benim." Tamam mı? Yani dehri sahibi veya yaratanıyım veya e, tedbir edeneyim. Tamam mı? Bi yedi'l işler benim elimdedir. Ukallîl leyle ven nahar, gece ve gündüzü Çeviririm. Eğer dehr olsaydı Allah ne olurdu? Kendimi çevirir olmuş olurdu? Anlıyor musunuz? Fala ya dulu ale en ne dehremin ismi illah diyor ki işte bu Allah azze ve cen dehrin Allah'ın isimlerinden olması olduğuna delalet etmez. Ve delikte çünkü en ne lizine sebu ne yesubu dehre. Çünkü dehre söylenler inne mayuridu ne ez zaman. Neyi istiyorlar? Neyi kastediyorlar? Halbuki zamanı kastediyorlar, değil mi? Lizihu ma halul hawadis. Yani işlerin oldu. Havadislerin olduğu mahalli kastediyorlar. La <gülüyor> yuruyduun allah Teala. allah Teala'yı kastedmiyorlar bununla. Hmm. Tamam mı? Feekûnû mana kavlihi. O zaman Allah Azze ve Celle'nin şu manasının kavli ne diyordu? Ee, yani, <gülüyor> e, yani, yani kutsi hadis olarak tamam Wa Ve dehru. dehru Ben dehrimdeki e, mana şu oluyor. Ma fesserahu bi kavlihi. Şu kavli yine o hadisteki şu kavli tefsir ediyor şu kavlini. Yani ben dehrim diyor ya. Onu hangi sözü tefsir ediyor? Sondaki. değil emru, işler benim elimdedir. Ukallibu leyleven nehar. Gece ve gündüzü ne yaparım? Evirip çeviririm. Gece gündüz zaman ya. Zaman zaten gece gündüzdür. Bütün zaman bunun içinde tamam mı? Ne diyor o zaman? İşte o hadisin o son sözü bu sözünü açıklıyor diyor. Ben dehrim diyor. Bunu açıklayan yer gece gündüzü çeviririm. Tamam mı? Yani ben sahibiyim. O zaman Subhanahu سبحانه, سُبْحَانَهُ خَالِقُ الدَّهْرِهِ ve فِيهِ O zaman Allah subhanahu ve teala zamanı ve içindekileri nedir? Yaratandır. Yaratandır. Yaratandır. <gülüyor> وَقَدْ بَيَّنَ اَنَّهُ يُقَلِّبُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ Çünkü Allah azze ve celle beyan etmiştir ki kesin kez beyan etmiştir ki ne? Gece gündüzü çeviren odur. وَهُمَا hmm. <gülüyor> <gülüyor> O gece gündüz de nedir zaten? Edehir, dehirdir. Tamam? Vela mümkün en yokun. O zaman şu mümkün olmaz. El Mukallib çeviren bir kesrlam, yani oradaki lam harfi Mukallib şekil var ya Mukallib bir kesrlam. Yani lamı kesralı gelen o Mukallib kelimesi hadiste çeviren kelimesi, hu al çevrilen olamaz. Tamam mı? Yani Mukallib çeviren Mukallib çevrilen olamaz. Tamam? Çünkü ben çevrilenim diyor. Çevrilenim olmaz tamam mı? Yuqallibu'l-leyle ve'n-nahar gece ve gündüzü çeviriyor tamam mı? Bir fethah bu mukallib, mukallib. fethalı olamaz yani tamam mı? Mukallib, mukallib He, muqallab olamaz bir fethaha. Ve bihaza e, tebeyyen. İşte bu böylece şu ortaya çıkmış oluyor. Ney? Ennehu yemteni'u en yekuna'd-dehru fi haza'l-hadis. Bu hadiste dehrin dehren muraden bihillah bu hadiste yani bu hadisteki dehrin dehrden murat Allah'ın taala olduğu ne oluyor imkansız olmuş oluyor tamam Ennehu yemtaniu en yekuna dehrun fi Bu hadis muraden bihillah bihillah taala tamam muraden bihillahu taala Allahü Teala'nın behillahi tehan ha? Yetirme, Ye, yemteniyor, yemteniyor. Imkansız olur yani, mümkün olmaz, tamam? O zaman bu ne oluyor bütün bu söylediklerimizden sonra, dehrin Allah'ın ismi olması imkansız olmuş oluyor. Şimdi burada, e, hani, e, Mus Rahim oğlu, yani Musanif Rahimullah yani İbnu Saeed'in zikretti ya Allah Azze ve Celle'nin isimleri alemdir ve efsaftır. özel isimlerdir ve vas, e, vasıflardır vasiflardır diye. Burada ne yaptı? Ö önemli bir mesele zikretti. Ve bu bu mesele bu mesele işte bu kaydenin semeresi olmuş oluyor. Anladın mı? Hmm. Şimdi İbnü's-Semin ne dedi? Allah'ın isimleri sıfatlarıdır ve vasıflara delalet eder, değil mi? İşte bu sonra da bir me mesele verdi. İşte bu zaman meselesi. İşte bu zaman meselesini anlamak ne? Bu kaydenin semeresidir. Tamam. Şeh İbrahim hayyül öyle diyor. Bu kaydenin neydir? Semeresidir diyor. O yüzden en sonda zaten İbn-i ne diyor? İşte bun, bununla şunlar anlaşılıyor diye en son cümleyi kuruyor. Değil mi? Yani bütün bunlardan hepsi anlaşılıyor ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri özel isimdir ve vasıflardır. Ve Dehir Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden değildir. Çünkü o camittir, muştak değildir. Camit dondurulmuştur. Bir, bir sıfat yoktur altında. Tamam mı? İsimleri, isimlerle birleşecek, isimlerin kendisiyle birleşeceği bir şeye delalet etmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isimleri, tekrarlıyorum, e, özel isimdir ve sıfatlardır. Eğer dersek ki, Deher zaman Allah'ın ismidir, ki o camittir, müştak değildir. Ne olmuş olur o zaman? Aşağı Allah Azze ve Celle'nin e, e, Allah Azze ve Celle'ye Celle bir övgü ifade etmez. Bak burası da çok önemli. Ayrı bir yaklaşım noktası. Son bir bunu da söyleyeyim bitiriyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri nedir? En güzeldir. en güzeldir. Peki bunların hepsi Allah Azze ve Celle'ye sena mıdır? İçinde övgü taşıyor mu? Hı hı. Taşıyor. Mesela bak bağışlayan rahmet eden diyorsun. Bak şedidul ikab bile dediğinde azabı şedidde olan bu bir övgüdür. Neden? Çünkü aksi halde ne olur? Sen iyilik yap o kötülük yapsın Allah da ona rahmet etsin. Sana da rahmet etsin. Tamam mı? Bu adalet olur mu? Olmaz. İki. Ya biri, e, birisi sabah akşam Allah'a sövsün. Allah ona hiçbir şey yapamaması. Bu ne, Allah neyine delalet eder? Haşa. Acizliğine delalet eder. Tamam mı? Övgüdür. Şimdi Allah'ın bütün isim isfatları övgüdür. Doğru mu? Şimdi soru soruyoruz. Zamanda ne gibi bir övgü var? Sen zamansın. Bu vakit içinde bir övgü. Hiçbir şey yok. Bomboş. Çünkü eğer övgü olsa sen geleceksin. Hani bu bildiğimiz gece var ya, ona da desen gece, sen şimdi buna diyorsun ki sen yastıksın, bu elimdeki, bu elimdeki yastığa desem ki sen yastıksın, bu yastığa bir övgü var mı? Ama desem ki yastığa sen güzelsin, sen işte e, bağışlayansın haşa, sen rahmet edensin desem bu yastığa övgüdür değil mi? Şirktir ama övgüdür, lafız olarak övgüdür değil mi bu yastığa? Heh. Övgüdür, lafız olarak. Peki, dehirde Allah'a ne gibi bir övgü var? Sen zamansın. Yani bu bir kere bir tevhid ruhuna aykırı. Yani Allah'a hiçbir övgü yapmıyor. Diyeceksin diye, diye, ey zaman beni bağışla. Ey zaman bana. Cık, yani hiçbir şey yok. Hani her isim, isim sen Allah'a şimdi isimle dua etmez misin? Rahman bana ra rahmet et. Evet. Bağışlayan bana e, bağışlayan beni bağışla. Duyan e, icabet et. Semi Allah'a ülimen Hamide gibi. Zamana ne diyeceksin? Zaman, zaman. zaman veren demiyorsun ki zaman diyorsun şimdi. Dikkat et. Zaman veren olsa müştak olur zaten o. Türemiş bir isim olmuş olur. Bu camit şimdi zaman diyorsun. Zaman veren değil. Zaman. Bana ne yap diyeceksin şimdi söyle bakayım. Zaman bana zaman ver. Zaman zamanımı düzelt. Zaman e, ömrümü uzat diyemezsin ki. Neden? Ömrü uzatan demiyor orada. Zamanı uzatan demiyor. Zaman. Camit işte bu yani. Altı boş. Anladın mı? Camit bu zaten. Bir övgü yok. Bir şey yok. Tamam İnşallah önümüzdeki hafta e, kaydeler kısa olduğu için iki kayda alacağız. Kısa. Önüm, yani bu hafta da bir kayda aldık. Önümüzdeki hafta bakayım. E, Kaydetir bir saniye. Yoksa. Yok. Pardon. Bir kayda alacağız yine önümüzdeki hafta. Üçüncü kayda. Wallahu alem. Sallallahu ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.